ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir iklim için daha başladı. Biraz gecikmeli olarak ajur dileriz onun için de. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sanmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Ece Birçek ve Armağan Teselli'ye de çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Evet, evet, demin Karacalar'ın hayat alanlarına değinen ilk dünyadaki ilginç romanın bir bölümünü daha dinledik. aslan sağlamın sesinden. Oradan da bugün iklim içinde de aynı familia'dan, Dağ ceylanlarıyla başlayalım Karacalar değil ama e, dikenden Ayşegül Kasab'ın e, belirttiğine göre nesli tükenmekte olan hepimizin bildiği gibi dağ ceylanlarının ya, habitatlarında yaşam alanında taş ocağı tehlikesi baş göstermiş durumda. Hatay'dan bahsediyoruz. E, yani Dağ ceylanlarının hayat alanı, yaşam alanı taş ocağı için tahsis edilmiş. Gazella gazella diye de biliniyor dağ ceylanları. Türkiye'de yaşadığı tek alan Hatay'da Onun da köküne kibrit suyu ekmek üzereler anladığım kadarıyla. Aynı zamanda dünyada dağ ceylanlarının sayısının arttığı tek yerde hataymış. Buna da bir son vermek gerekiyor anlaşılan. Taş ocağı yani beton, yol, bina yapmak için kullanılan taş ocağı. Onun için kullanılıyor bilindiği kadarıyla. Ve... Bu sayıların artışı ama Suriyedeki savaşla göçle yani ceylanların göçüyle ilgili olabilir. <gülüyor> Daha önce böyle bir şey bir haber vermiştik, onu hatırlıyorum. Evet. evet. Ee, geri gönderelim. E, <gülüyor> yani, evet. Dağ Ceylanlarını e, Antakya'daki Dağ Ceylanlarını ülkemizde yaşayan iki Ceylan türünden bir tanesi, diğeri de Urfa bozkırlarında yaşayan bir Ceylan türümüz var. Ee, ilginç bir hikayesi var bu dağ ceylanlarının. Biz aslında 2008 yılında keşfettik bu dağ ceylanlarında. Yani 2008 yılına kadar Türkiye'de yaşayan canlılar envanterinde yoktu. Yoktu, çok ilginç. Evet, e, ki mesela Yaşar Kemal'in kitaplarında e, şeyde e, Çukurova'da bir dönem dağ ceylanlarının gezdiği falan yazar. Oraya kadar aslında yayılan bir hayvan türü ama zamanla çok dar bir alana sıkışıp kalmış ve kimse de fark etmemiş dağ ceylanlarının. Ta ki 2008 yılına kadar 2008 yılında fark edilmesinin nedeni de bölgeye bir çimento fabrikasının yapılacak olması. Bunun planlanıyor olması. Bununla beraber fark ediyorlar ki ha, burada dağ ceylanlar yaşıyor. da Hepimiz fark ediyoruz tabii ki bunu. Ee, ve o dönemde sayıları 150 kadar ee, ve hakikaten tükenmenin eşiğinde olan bir hayvan. Ee, ondan sonra özellikle Antakya tarafında korumaya alındı dağ caylanları. Ee, Abdullah Öğünç var, ee, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı aynı zamanda. Ee, ...onun büyük çabaları ve gayretleriyle e, bu olay fark edildi. Çimento fabrikasının önüne geçildi. O zaman sayısı 150 kadar olan Ceylan koruma altına alındı. Bölgede e, uzun çabalar sonucunda e, yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildi. Sanırım iki sene öncesine kadar. Bu sürede tabii savaş e, çıktı Suriye'de. E, savaşın çıkmasıyla beraber... E, Zaten Türkiye'de koruma altında olan dağ ceylanlarının sayısı da artmaya başladı. Ama tam da özdeşin dediği gibi e, dağ ceylanların yaşam alanı Antakya'dan başlayıp Suriye'ye doğru uzanıyordu. Suriye'deki karışıklıktan sonra Türkiye'deki nüfus biraz beklenenden fazla arttı işin açıkçası. Bu da herhalde e, yani büyük ihtimalle aklımıza şunu getiriyordu. Tıpkı sığınmacılar gibi savaştan kaçan dağ ceylanları da Antakya'ya sığınmıştı. Ama e, büyük bir dert daha çıktı daha sonra dağ ceilanları ile ilgili küçük bir yaşam alanları vardı bunların zaten e, e, 11 kilometre Türkiye tarafında boyu 14 11 kilometre eni de buçuk kilometrelik bir alana sıkışmışlardı bütün e, dağ ceilanları. Daha sonra işte yaban hayatı koruma sahası ilan edilmesiyle bu 35 kilometreye kadar çıktı ama bu defa da Suriye sınırına duvar örülmeye başlandı. Eskiden daha ceylanları tel örgüler varken o tel örgüleri aşabiliyorlardı hem çok iyi zıplayabilen canlılar aynı zamanda ve duvarın bitmesiyle de aslında Türkiye tarafında. Kötü örnek oluyorlarmış yani. Teler, evet. aşarak. Türkiye tarafında küçücük bir e, alana sıkışıp kaldılar. E, gerçekten çok küçük bir alan. Yani bu hayvanlar için 35 kilometre hiçbir şey aslında. Evet yani dikendeki e, Ayşegül Kasab'ın haberinde de şey diyor yani 2019'da bölgede yürütülen çalışmalar madencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için. Ta, uzun süredir böyle bir Uğraşı var, mücadele var. Yaklaşık 133 bin dönümde dağ ceylanının yanı sıra uzun kulaklı, köl, çöl keprisi ve çizgili sırtlanlar da varmış. Bu rapordan sonra da Hatay dağ ceylanının yaban hayatını geliştirme sahası ilan edilmiş. Ama çok ilginç bir şey. Bu kararın alınmasından 4 ay sonra hiçbir gerekçe göstermeden 8 bin dönümü yani 700 Futbol sahası büyüklüğünde büyük bir alanı Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çıkartmışlar alandan. Bu da yaşam yaşamalarını tehdit eden bir or oran senin de belirttiğin gibi güzel. Sonra e, yani bu bölge halkı bunun 8 bin dönümle de sınırlı kalmayacağından endişeliymiş. Yani e, e de şikayet etmişler faaliyetli olan firmayı e, bir beyazıt sayar diye. Hayvancılıkla uğraşan Başpınar Köyü'nden Bir kişi Bizi 3. sınıf insan bile Saymıyorlar kimde para varsa Onun lafı geçiyor Ceylanları da ciddi alan yok Buradaki hayvancıları da e, Yani koyun otlattığımız yerde Adam taşıp atlatıyor taş gelip Koyunun ortasına düşüyor Jandarmaya şikayet ediyoruz Gelen jandarma bile orada şantiyeciyi Koruyor diye de bir <Gülüyor> Özet yapmış Yani şey karacalardan Canlılara böyle bir hikaye. Evet sayısı en Türkiye'de en düzenli artan canlılardan bir tanesi koruma çalışmaları sayesinde. Anladığım kadarıyla bu da çok uzun sürmeyecek. Bölgeyle ilgili işte önce çimento fabrikasından tutun şimdi işte taş ocağına kadar... Ranta yönelik e, yatırım isteği bitmiyor, engellenemiyor. Bulunduğu seneden bu yana, 2008'den bu yana bu tehditler söz konusu oradaki e, canlılar Türkiye'nin en nadir canlıları olmasına karşın. Yani e, binin üzerinde bir sayıdan bahsediyoruz. E, daha yeni yeni kendini toparlamaya başlayan bir popülasyon daracık bir alanda. Ama oradaki en büyük şansları oradaki köylülerin bu hayvanları kutsal biliyor olup koruyor olmaları. Ee, ve <gülüyor> bu nedenle e, sayıları düzenli olarak çoğalıyor bir yandan da. Ama çok gerçekten dar bir alandalar. Ee, bu tür yatırımlar onları iyice sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Ee, bir yandan da korunan hayvanlar yani o yatırımın oraya yapılıyor olması da e, gerçekten... E, İnanılmaz yani. Başka söyleyecek pek bir şey yok. Yok, evet. Şeyde bu birazcık sözünü etme fırsatı bulduk ama bir kez daha dönmekte yarar var. Bu Üsküdar Belediyesi durmak bilmiyor. Valideba korusunda çeşitli faaliyetler ve dönüşüm çabaları içinde bir rant meselesi var anlaşıldığı üzere. E, bu son haberde de bu sefer yani koruma kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde bu sefer de yeni bir gerekçeyle ot biçme gerekçesiyle sabah saatlerinde Validebah Korusu'na girmiş çeşitli internet gazetelerinden de görebiliyoruz ve yani birinci derecede birinci derece doğal sit koruması altında olan yer Validebah Korusu. Hedef e, Üsküdar Belediyesi'nin hedefinde olmaya devam ediyor. Koruma Kurumunun aleyhte kararına karşın Üsküdar Belediyesi Pazartesi günü sabah saatlerinde ot biçme bahanesiyle Valide Bahk Kurşuna girmiş ama bölge sakinlerinin de uzun yıllardan beri devam etmekte olan direnişi burada da kendini göstermiş. Yani otların temizliği yapılacak diye. Girmişler bu sefer Üsküdar Belediyesi ekipleri. Ama halkın tepkisiyle karşılaşmışlar. Ve valide bağ savunmasından da ilginç bir açıklama var. Yani otlar korunun mikro ekosisteminin evidir. Dokunamazsınız. de koymuşlar. Yani Üsküdar Belediyesi'nin kuru ot diyerek zabıta, sivil polis, belediye çalışanları zorbalığıyla kestiği bitkiler koru ekosisteminin bir parçası ve canlıların yaşam alanıdır diyorlar. Üremek için kelebekler yumurtalarını yapraklarına bırakmakta, arılar çiçeklerinden beslenmekte, kuşlar yuvalarını altlarına yapmakta, kirpiler, kaplumbağalar gibi yaban hayattan birçok canlı bu alanlarda yaşamaktadır diyorlar. Yani valide bağ savunması bu biyolojik çeşitliliğin bir dökümünü örneğini vermiş oluyor. Ve işlenen bu suç koru otsu bitkilerinin yaşam döngüsüne olduğu kadar ekosisteme, korunun ev sahipliği yaptığı binlerce canlıya geri dönüşü çok zaman alacak şekilde zarar veriyor ve bu şiddetli gürültü tüm yaban hayatını ürkütmüş ve göç ederken koruda mola vermesini beklediğimiz leyleklerin alana inmesini de engelleyecek diyorlar. Ne diyorsunuz? Ee, yani çok haklı bir gerekçe ve çok haklı söylemler bunlar. Gerçekten de e, şehrin çok az noktasında canlıların böyle sığınabileceği doğallığını koruyan alanlar var. Bu sadece şeyler açısından değil. Hani Evet kelebekler e, bunların üstüne larva bırakıyor, yumurta bırakıyor, bulutların üstüne altında kaplumbağalar geziyor, kuşlar yapıyor, yuva yapıyor falan. Birçok etkisi var ama zaten başlı başına o bitkinin orada yaşamını devam ettirme hakkı da var. Yani bütün bunlarla beraber hiçbir şey olmasa da orada çıkan bir bitki şehrin başka hiçbir yerinde çıkamadığı için bari bırakalım orada kalsın. Buna evet, hakkı var. De bu evet. Tek başına onun bile yaşam hakkı var ki o aslında bir sürü yaşamı destekleyen bir bitki. İstanbul çok zengin bir ekosisteme sahip yani birçok Avrupa ülkesinden daha fazla bitki çeşitliliği barındırıyor tek başına 2500 civarında bitkisi var ve biz aslında bu şekliyle davranarak bu bakış açısıyla bu zenginliğin karşısındaki en büyük tehdit konumuna geliyoruz. Ee, sokaklarda, yollarda, e, yol kenarlarında, parklarda, bahçelerde, korulardaki bitkilerin artık bir çöp, gereksiz bir şey olarak görülmekten öte, bu şehrin e, insan dışındaki canlı yaşamını da destekleyen önemli bir unsur olduğunu artık anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Yani İstanbul'u korumak, bu ot, otunu korumakla başlıyor işin açıkçası. Evet, ba savunması epey bir süredir bu direnişini ciddi şekilde sürdürüyor. Bir de Kaz Dağları direnişinden bahsetmemizde de fayda var. Belki Yeşil Gazete'den de bir haber paylaşalım ve Diken'den de. Yani Kaz Dağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Çanakkale'de Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü yakınlarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTA'nın Uranyum ve Toryum madenleri için Haziran'da iki ay önce başlattığı sondaj çalışmalarının mevzuata aykırı yürütüldüğünü duyurmuş ve kaymakamlığa, baliliye ve bakanlığın ilgili kurumlarına başvurularda bulunmuş. Yani 20 Ağustos'ta da saat 14 ile 15 arasında dernek yöneticilerinin bilgi almak amacıyla sondaj bölgesine gittiği ve çevre mevzuatına ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir şekilde çalışma yapıldığına tanık olduğu da aktarılmış. İşte pek çok önemli şeyler söylüyorlar. Hala hazırda sondaj noktasında atık çamurları içi membranla kaplı atık havuzlarında toplanması gerekirken membran serilmemiş yani bir zar ve hiçbir önlem alınmamış çukurda toplanmakta ve kimyasallı atık sular doğrudan toprağa verilmektedir diyorlar. Ayrıca kullanılan kimyasalların, yağların, tenekeleri ve ambalaj atıkları orman içine bırakılmış. Ayrıca iş güvenliği ekipmanları kullanılmamaktadır çalışan sondaj görevlerinde. Baret mesela. Ayrıca oldukça tehlikeli bir madenin yani uranyumun arandığı bölgede açılan sondaj deliğinin üstü kapatılmamıştır. Sondajdan çıkartılan ve radyoaktif olma ihtimali bulunan karot örnekleri üstü açık bir şekilde alanda bulunmaktadır. Ve altıncı olarak ağaçlar kesilmiş ve bazı ağaçlara da zarar verilmiştir diyorlar ve bu söz konusu usulsüzlükleri alo çevreye intikal ettirdi ama bakanlıktan acil işlem gelmediği 15 gün içinde işlem yapılabileceği Acil durumlar için ise başka yerin aranması gerektiği. Alo zabıta 153'ün aranabildiği bir yönünde yanıt almışlar. E, zabıtayı da aramışlar ama dernek yöneticileri zabıtadan da bir yanıt gelmedi. Cevap gelmedi diyorlar. Bayağı ciddi e, şeyler. E, rahat kaldı. rahat bırakmayacaklar anlaşılan kazdağlarını. Altın olmadı, ha. uranyum aranıyor. Ya evet. bu o kadar tehlikeli bir şey ki Ömer abi. Ben bunun Türkiye'de bir örneğini gördüm, gittim, insanlarla beraber yaşadım. Ee, Aydın'ın e, Kisir Köyü diye bir köyü var. Ee, 1950'lerde orada uranyum kuyuları açmışlar. Ee, sanırım İngilizler açmış ilk. Ardından sonra Maden Teknik Arama Enstitüsü orada bir takım çalışmalar yapmış etmiş. Ondan sonra öyle bırakmışlar kuyuları 10-12 tane kuyuydu aşağı yukarı ve bunu işte 2000'lerin başında oraya başka bir yatırım yapılacakken fark etmişler ki burada uranyum kuyusu var ve bunu fark ettikleri an resim kafalarında canlanmış yaklaşık bir kilometre yakınında bir köy var. Kisir köyü diye köyde neredeyse her aileden evde kanserden yatan bir hasta vardı. Çeşit çeşit kanser. Köydeki insanlar çocuklarını köye e, koymuyorlardı. Köyde yetişen herhangi bir ürün e, buna ciddi insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğu için tüketmekte zorlanıyorlardı. Benim e, misafir olup e, konuştuğum insan e, 4 ay önce kansere yakalanmıştı. ...ve söylediği şey biz yoğurdumuzu, sütümüzü şehirden alıyoruzdu. Yani e, toprağa karışıyor, e, kuyuna, kuyuya taş attığımızda altında su vardı. E, dolayısıyla o bölgede suya karışıyor. Bölgede o suyla e, ciddi bir tarım yapılıyor. Türkiye'nin tarım depolarından bir tanesi aynı zamanda. Yani tablo inanılmazdı. Yetkililerin ise... E, Geçici olarak sembolik bir takım ilgileri olmuş, gelip, gelip bir takım ölçümler yapıp etip gitmişler. Ondan sonrasını hiç umursamamışlardı ve civardaki insanlar gerçekten acı içindeydi. Yani bizde e, ve o sorun halen giderilmiş değil örneğin. Yani ta 1950'lerde e, açılan sonra işte e, tekrar e, bir takım çalışmalar yapılan sonrasında öylece bırakılıp gidilen ve etraftaki insanlara sadece insanlar değil... Ben gitmeden bir hafta önce misafir olduğum kişinin ineği doğurmuştu, ineğin arka bacakları yoktu. Yani artık hayvanlar dahi çok ciddi bir şekilde etkilerini hissediyordu ve yaşıyordu o bölgede. Yani korkunç aslında bir tablo vardı ve o tabloda... Günümüzde herhangi bir şey henüz değişmedi insanlar ölmesine rağmen ve dolayısıyla şimdi böyle yeni uranyum kuyuları falan filan denince o civardaki insanları düşünüp böyle tüylerim diken diken oluyor açıkçası. Evet yani dikende Ayşegül Kasab bu konuda da bir haber yapmış ve şeyi söylüyor yani daha önceki haberlerin de takibini yap yapıyor orada. E, kanser olmak istemiyoruz diyen e, oradaki köylülere jandarmanın engel olduğu haberi de vardı. Bilim insanları da burada belirlerin gizlenmesinden yakınıyorlardı. Ayrıca da Avrupa'da en yüksek radyasyon Manisa'da ölçülüyormuş. Neden acaba diye de haberler vardı ve Manisa'daki yüksek radyasyon ölçümü hemen bir açıklama da gelmişti elektriksel dalgalanma diye bir şeyden kaynaklanıyor diye bir açıklama gelmişti ama pek inandırıcı da olamamıştı ve en önemli yeni bilgilerden bir tanesi de kimyasalların direkt toprağa verilmiş olduğunun ortaya çıkmış olması Ayvacık'taki Arıklı köyü yakınlarında toryum uranyum sondajı devam ederken yani çevre aktivistleri durumunu belirtiyorlar ama acil işlem yapmadığı söylenerek ya işlemlerin 15 günü bulabileceği de belirtiliyor. İşte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Kaz o uranyum madeni çalışmasının etrafındaki köylülerin e, sökenin Kisir Köyü'ne gidip oradaki insanlarla bir konuşmasını öneririm. Yani e, Uranyum izotopu vücuda girdikten hemen sonra etki göstermiyor. 15-20 sene sonra etkilerini göstermeye başlıyor. Ve gitsinler o köyü bir kere görsünler. Oradaki insanlarla konuşsunlar. 15-20 sene sonra başlarına gelecek şeyin e, orada canlı örneğini görebilirler. E, dolayısıyla hani vallahi fena yani. Evet süreyi de bitirdik maalesef. Ama bunları tabii ki konuşmaya her hafta. Devam edeceğiz. Bu sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.